Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Açık Radyosunuz saat 11.30 olmuş olmalı ve günlerden perşembe olmalı. Bugün e, stüdyoda ben Hasan Cenk Derili, e, sizlere sesleniyorum program adına. Yelta Köm yine benimle beraber, co-host olarak bugünkü programa <gülüyor> biraz e, katkısını rica ettim kendisinden. Ve Sami Magruso var. Merhaba. E, hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, tabii şey diye de bahsetmek lazım. Ee, hepimiz biz herkesi Mimarlık Derneği'nin içerisindeyiz. Ee, aktif olarak da çok fazla sayıda yani eş zamanlı etkinlik devam ediyor. Ee, fırsat oldukça derneğin yaptığı şeyleri e, Açık Mimarlık Programı'ndan e, sizleri duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece mimarlık alanının doğrudan yapı inşa etme ya da tasarlama alanına dair değil. Örgütleme ya da kullanım yaratma üstüne de projeler geliştiriyor dernek, eğitim aktivitelerinin de yanında. Bugün Samim'le beraber derneğin bir projesini konuşacağız. İlginç bir konu aslında, kendi çevresinde de pek çok güncel başka tartışmayı da ekseninde taşıyor diyelim. Beyoğlu'ndaki sinemalarla ilgili giden özellikle emekli emek hakkında çok güncel olan olaylar var biliyorsunuz. Bir sinema konuşacağız yine. Beyoğlu'nda bir sinema konuşacağız. Ne üstüne konuşacağız? sen biraz ben <gülüyor> susup <gülüyor> artık size vereyim sözü. Tabii. Beyoğlu sineması hakkında konuşacağız. <gülüyor> Şimdi bir iki üç ay önce yaklaşık bir mimarın yine bize <gülüyor> ulaşıp böyle böyle bir durum var. <gülüyor> Taksim'de sinema salonları e, gitgide hepsi kapan kapanıyor. Beyoglu sineması gösterim yapmaya devam ediyor ve biz hani bazı e, iş işten geçmeden bir şey yapabilir misiniz siz diye hı hı. E, bize böyle bir proje önerisi geldi. Hı hı. E, biz de hani git, yani durumunu inceledik. Neler yapabiliriz onu düşündük. Kendi aramızda tartıştık e, ve Beyoglu sineması ile ilgili bir çalışma yapmaya karar verdik. Hı hı. Peki bu Elden gidiyor ya da hani Beyoğlu sineması ne bileyim kaybedilmesine dair endişeyi oluşturan şey neydi acaba yani, yani göstergeler diyelim? Yani en büyük gösterge Beyoğlu çevresinde var olan bir sinema kültürünün hı hı. yani gitgide yok olması ve hani aslında görebiliyorsunuz çünkü çevresindeki sinema salonları emek en göz önünde olanı başta olmak üzere gitgide yani. Kapanmaya başladılar ve e, en önemli problemi tabii bir sinema salonu izleyiciye ihtiyacı var. Hı hı. E, ...izleyiciler artık çok daha az geliyor. Hani bunun e, birkaç sebebi olabilir. Hani artık sinema salonundan değil de evden sinema izlenme durumu var. Bağımsız sinemanın gücünün azalması diyebiliriz çünkü e, gişe sinemaları hani daha yüksek e, bütçelerde çekiliyor mesela. Hı hı. Reklam bütçesi de daha fazla işte 3D teknolojileri işte IMAX chartur bunlar hani hep bağımsız sinemanın ve Beyoğlu'ndaki sinemaların etkisinin azalması. Yani aslında Beyoğlu'da <gülüyor> sinemaların sayıları azalmıyor da sinemalar bir şekilde dönüşüyor gibi. Evet, evet. Ben de musun? tam onu diyecektim. Yani Beyoğlu'nda aslında bir azalan sinema sayısından çok yani küçük işletme diyebileceğimiz sinemalar azalıyor da daha böyle kurumsal firmaların ana işte, akımın ana, ana akımın akımı dışında hizmet veren sinemalar daha çok kalıyor hı hı. aslında dernek de ilk bu mesele geldiğinde hep böyle şeyin tartışması da oldu hani bu iş hani direkt şeyin üzerinden okunmaya başlıyor işte kentsel dönüşüm geliyor hı. emek elden gitti şimdi hı hı. sıra beyoldu sinemasına geliyor vesaire hı hı. ama burada derneğin pozisyonunu ben daha şey bilirim çünkü buradaki tam olarak korunmaya çalışan durum Beyolu sinemasının işte alternatif bir sinema kültürüne hı hı. hizmet etti ve onun işte belli bir kitlesi var. Bu kitleyi tekrar buraya nasıl çekebiliriz? Hı hı. Bu sinema nasıl böyle ayakta kalabilirin üzerinden meseleyi okumak aslında daha Tabii. iyi geliyor kula. Yani bir yandan da şeyleri de konuşmak lazım. O seyirci neden gelmiyor? İşte orası niye işletilemiyor falan gibi problemler de herhalde vardır. Yani hiç konuşmamış gibi yapmayalım da biz bunları tabii ki konuştuk çok öncesinde yani o durumlara yani oradaki problemlere dair sizin tespit ettiğiniz şeylerden konuşalım çünkü şöyle de diyeceğim yani bunu neden bu program kapsamında konuşuyoruz mesela her şeyi bir şekilde elden gittikten sonra bir, bir taraftan süre giden projeler varken bunlara itiraz ediyor olmak ya da onları durduruyor olmaya çalışmak tabii ki boş bir çaba değil ama hep geç kalınmış bir çaba oluyor şimdi bu etkinliğin kendisi Beyoğlu sineması ile ilgili yapılan şey işte bu tepki gösterme zamanını biraz daha geriye doğru çekmiş olan bir motivasyonun göstergesi bence onları da konuşacağız yani mesela işte burası neden kullanılamıyor hani madem alternatif şeyler gösteriyor neden işte gelmiyor müşterisi yok falan gibi şeylerden istersen hani öyle devam edelim. Bunları konuşarken yani sizin yaptığınız tespitler, oradaki e, mal sahipleriyle ya da işletmeciler yaptığınız şeyler, başka bağlantıya girdiğiniz kimler var, geçtiğiniz kimler var onlardan bahsedelim istersen. E şimdi Beyoğlu sineması e, 80'lerin sonunda kurulmuş bir sinema. E, yaklaşık 20-25 senedir hı hı. E, çalışır durumda. Benim gözlemim e, Taksim'de değişen birçok şey oldu. Hani insanların yaşam şekillerinde de değişen şey oldu. Hatta kullandığımız her şey değişti ya. Hı hı. Şimdi hiçbir şey artık e, tek işlevli olarak hayatımızda değil. Şimdi biraz da e, romantik bir şekilde... E, ...Beyoğlu sineması şu an hani sadece sinema gösterimine odaklanmış. Kendi e, sahip oldukları bir çizgi var. Hı hı. Hani bağımsız sinemaları oynatıyorlar ve hani sürekli tutarlı bir şekilde bu devam etmiş. Ama e, daha farklı etkinliklerle veya sinema ile ilgili daha farklı oluşumları bir araya getiren bir platforma da dönüşebilir belki hı hı. E, çünkü e, çok e, potansiyelde bir yerde duruyor İstiklal Caddesi'nin üzerinde hani böyle bir avantajı da var ama o potansiyeli daha e, günümüz şartlarında kullanmak yani biz mümkün olduğunu düşünüyoruz e, dernek olarak diyeyim hı hı. peki şeyi e, anlatır mısın biraz şimdi bir bir şekilde biri bir proje önerisiyle geldi derne. Ondan sonra mesela nasıl gelişti iş, hani siz gittiniz işletmecilerle mi konuştunuz, nasıl oldu? Yani bunu pek bir de bu işe kimler başka dahil, yani kimler destekliyor, ne açıda katılım var? Şimdi en başında bize bu proje geldiğinde tabii biz şey ilk düşündüğümüz şey biz mimarı Hani nasıl katkı sağlayabiliriz, ne yapabilirizdi. İlk başta biz bir çağrıda bulunduk. Büyük bir atölye e, hı hı. yapmayı planladık. İşte e, 50'ye yakın kişinin katılımıyla bir atölye gerçekleştirdik bu çağrıdan sonra. E, tabii bundan önce hani işletmecilerle görüştük. Hani onların da hevesli olduğunu anladıktan sonra gördükten sonra işte atölye yaptık. E, bu atölyede ki, e, farklı sinema e, grupları, internette sinema yorumları yazan bloglardan hı hı. insanlar sinema izleyicileri, mimarlık öğrencileri, reklamcılık öğrencileri vardı ve üç farklı masa oluşturduk. Hı hı. İşte bu üç farklı masada işte mekansal müdahalelerle ilgili, yani sorunların tespitiyle ilgili nasıl bir kampanya düzenlenebilir, yani tanıtımıyla ilgili sinemanın daha çok bir de etkinlikleriyle ilgili üç farklı masa, hani bir beyin fırtınası hı hı. yapıldı. Peki ben ortaya şöyle bir soru atayım mesela. Yani şimdi bu sinema salonunun kendi işlevini kaybediyor olması. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi aslında Beyoğlu'nun içerisindeki bu dönüşümün karakterinden de biraz kaynaklanıyor. Yani kullanımlar değişiyor çünkü. O durumda belki böyle bir durum tespiti yapılabilir mi bilmiyorum. Hani yani işte bir yandan çok işlevler... ...belli mekanların içerisine girmiyor. Öyle olunca tek başına tek işlevli kalınca... ...bu hani sinema kendi alanını da... ...bu yani, hamsız sinema gösterimlerini... ...sadece tutmasıyla da... ...böyle işlevden düşüyormuş gibi bir... ...pozisyon ortaya çıkıyor. Bir yandan da buna dahil olup proaktif bir şekilde... ...bunu yeniden canlandırmaya çalışan... ...bir ekip var. Böyle acaba bu işte bir yandan... ...dönüşüme doğru tetikleyen... ...taleplerin olduğu bir yerde... ...bir yandan da potansiyel olarak böyle asıl kalacak durumlarda... Yani dernekler gibi ya da inisiyatif alacak olan kişilerin neler yapabileceğine dair bir açık pozisyon görüyor musunuz yani böyle bir yorum aslında uzun bir bayağı uzun bir giriş oldu ama <gülüyor> ya bence aslında yani durum biraz böyle klişe üzerinden de gitmek yani olacak bir ama de şunu da söyleyeyim yani hani e, bir örnek var elimizde e, güzel de bir yöntem bu işte müdahale etme zamanını daha geriye çekmek için de bir ilk başlangıç aşaması olduğu için hani bunu böyle bir hafif kuramsal bir açalım açabilir miyiz acaba diye sordum yani. Ben şöyle düşünüyorum, bizim yani genel olarak bu tip konulara tepkimiz hep geleneksel seviyede kalıyor. Yani Hı. nasıl diyeyim, alternatif bir sinemanın altern öbür türlüsünü sadece kurumsallaşmış ve şirketlere bağlı bir sinema olarak Hı. hayal ediyoruz ki Beyoğlu Sineması'nın da belki bugüne kadar dönüşememesine sebeplerinden... Sinema salonunun kendisinden bahsediyoruz. Evet, evet. Yani Hı. o sinema salonu ya bağımsız film gösterir ya da gişe filmi gösterir Hı. ama işte tam dernek aslında burada orası başka şey de olabilir hı hı. demeye başlıyor. Yani o etraf nasıl değişiyorsa biz de artık onun gibi hı hı. değişerek içinden bir eleştiri üretmemiz gerekiyor. Hı hı. Yoksa bir türlü işte biz duruyoruz ve o sürekli bizim böyle üzerimizden esip geçiyor. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Bir de şey de iyi yani dernek bunun içerisinde bahsettiğin e, gruplar da içerisinde. Yani sinema sinemayla ilişkili olanlar. Yani burada e, ilginç bir şey olabilir. Yani bir yandan mimarların bakış açısıyla farklı bir şeyler yakalanabilir. Diğer taraftan işletmeci de var. E diğer taraftan o sinema ekiplerinin zaten hani film ya da film çevresinde yapılabilecek etkinliklere dair farklı da öngörüleri vardır. Onlarla beraber ilginç bir harman çıkabilir yani ortaya. Bir kültür donatısının farklı nasıl kullanılabileceğine dair o da bayağı şey Tabii bir heyecanlı. De yani tam böyle yani mimarın kendine iş çıkarma Tabii, meselesi o da var. burada yani. Bizim derneğin diğer etkinliklerine yani köy projesi köy kullanım projesinin dışında bu proje Kent mekanında bir yere girip işte evet. hani böyle bir mesele var. Önce bir de yani muhatabını da kendisi oluşturup Tabii. bunun üzerine çalışmaya çalışıyor. Bu noktada sen az önce hani farklı gruplar Hı -hı. dedin bir şey söylemek istiyorum. Ee, bu destek veya nasıl yardımcı olabilirimle ilgili hani bizim çağrımız devam ediyor zaten. Hı -hı. Ee, özellikle hani bazı profesyonel e, prodüksiyon veya işte PR, halkla ilişkiler, ekipleriyle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Onun dışında sinemayla ilgili bir şeyler yapan topluluklar da e, yani her an de iletişime geçip e, hatta kendileri de nasıl dahil olmak isteyeceklerini Hı. belirleyebilirler. O zaman bir ara verelim sonra nasıl iletişime geçeceklerini söyleyip e, bu çalışma çerçevesinde neler yapıldığını konuşalım. Ne dinleyeceğiz? E, MFÖ'den anında görüntü. vasız minden kıyak kendisi apilli delikanlı işi gücü hıl çıkartmak gene sinemada tungar çıkartmış haşat olacakmış az daha salak paçozun teki yanına oturmuş kafasını bozacak sap kap oturmuş kaconun teki hadisi çıkacak pes belli başlıyor atışmalar derken o ne bir gölge iskele oluyor yandan dur <gülüyor> diyor bizimkisi Bize şey demiyor lan diyor, basıyor narayı iyi Zilli karıyla haybecisi uzuyor, aynen volta. Bilmiyorum ki de kaçıyor zaten, çıkıyor bir yerde bir tek atıyor. Radonlardan bıktı artık, zaten haybeden yaşıyor. Kızamıyorum abi. Fiyat çocuktur Bırak takılsın gibi. Harbi çocuktur Hiç hani hani hani Anında görüntü Yatağa yatıyor Uykusu kaçıyor Mangırı yok ki cebinde Cartıyı çekecek angut sonunda evet. Hep sakat işler peşinde Normal bir işte de çalışmış Ayak işine alıştırmışlar. Azlış mangırı ay sonunda gitmiş kumara yatırmış. Hızdıracak dân en sonunda alengirli bir lafet bari. Yediniz lan beni benden faso de kumar yüzünden her gün terskop. <gülüyor> Jeton düşecek ama biz göremeyeceğiz, katakulliye getiriyorlar seni. Uyan be oğlum, hile var işte, devamlı bizi de üzmesene. Hiç hani hani hani anında görüntü. Adamım benim, severim hani. Herkes gibi, severim hani. Hiç hani hani hani anında görüntü. yasında sabaha karşı mahalleden üç tufacı sevdiği kıza asılıyorlar yollarını kesiyor distur çekiyor geriliyorlar Çağnoz gibi gazdalan diyor bir tanesine katakofti işkele olma faka basar mı kaçın kurrası bayırıp etmiş yakayı varır biri diyor kıza kafadan kontak maksat gene çıkarmak. bir tokat kıza 280 ricabında kıyak yapıyor Öbür herif buna bir madik atıyor, çekiyor bıçağı, takıyor bacağı, oradan çekiyor, paçasını bozuyor. Bizimki sokayı yutuyor, iyi mi? Hiç hani hani hani anında görüntü. Hiç sıçrıyor ki rüyaymış, aman şeytana bismillah. Aynaya bakıyor, paça sağlam, lan gene seviyor Allah. Mimarlık Programı'nda tekrar beraberiz. Ben Hasan Cenkdereli. Yeltaköm bugün programda koost olarak ben de beraber. <gülüyor> <gülüyor> e, Samim Agriso'da konuğumuz. Herkes için Mimarlık Derneği'nin Beyoğlu ile ilgili yaptığı e, atölye, kampanya, çalışma ve projeyi aslında konuşuyoruz. Konuşmaya devam ediyoruz. Müzik arasından önce Samim e, çeşitli destekleri beklediklerini, projenin sürecinin hala açık olduğunu söylemişti. Onu istersen hani size nasıl ulaşabileceklerini bir tekrarlayalım. Bir de bu destekler ne boyutta ol olacak ya da beklentileriniz neler mesela ya da çekinceleriniz neler onlardan bahsedelim. Sonra yapılan çalışmalara gidin. Ee, Facebook üzerinden en rahatlıkla iletişim kurabilirler. Ee, buna ek olarak da e, sinema, Beyoğlu sinemasına gidip oradaki... Görevli herhangi biriyle konuşup da... Yani ...onlar aracılığıyla bize ulaşabilirler. Ee, Facebook'ta... ...Herkes İçin Mimarlık... Yolu Sineması... ...isimli bir grup var. Hani <gülüyor> aratıp bulabileceklerini düşünüyorum. Ee, şimdi en başta dedim... ...biz mimarız. Hani bunu düzenleyen olarak. Ve hani sinema... ...denince... ...akla gelen bir sürü şey hakkında da... ...pek hani şey değiliz. <gülüyor> Buna ek olarak... E, ...bir şey kampanyası yani bir canlandırma kampanyası veya bir e, reklam çalışması konusunda da eksiklerimiz var. Yani bu konularda bize destek olmayan herkesi destek olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Peki şeylerden bahsedelim. Yapılmış olan, <gülüyor> şu ana kadar yapılmış olan şeylerden bahsedelim. E, atölyeyle başlamıştık. Hani Daha önce de söyledim. E, bu atölyede e, üç farklı başlıkta bir sürü fikir konuşuldu, bir sürü şey tartışıldı. Ondan sonra biz dört farklı ekip oluşturma düşüncesiyle yola çıktık. Bunlar kampanya tasarımı ekibi, grafik tasarım ekibi, mekansal müdahale ekibi, bir de sosyal medya ekibi olmak üzere dört farklı gruptu. İki tanesi üzerine bir atölye yaptık. ...katılım beklediğimizden biraz az oldu. Hı hı. Bunlardan biri kampanya tasarımıydı. Kampanya... ...hani birçok farklı örneğini görüyoruz. hani Gündemde olan biten. Böyle bir üst başlık, üst bir slogan altında yapılan bir sürü şey söz konusu. Farklı hı hı. gruplarını yaptı. Bu da bir kampanya düşündük. Ama bu nasıl ilerler, nasıl başlar, ne gibi bir rotası olabilir... Hani bu konuda destek hı hı. E, bekliyoruz. E, ondan başka e, mekansal müdahale atölyesi yaptık. E, zaten ilk atölyede ortaya çıkan belli başlı sorunlar vardı. Bunların üzerine gittik. E, sinema salonlarının durumu üzerine konuştuk. E, Fuaye'nin, işte girişin hani belli sorunları var. Hani yani ziyaretçi davetkar bir şekilde karşılıyor mu? Fuaye e, tam kapasitesiyle kullanılabiliyor mu? Sinema salonlarının ne gibi teknik sorunları var? Bunları daha detaylı olarak konuştuk. Ee, onun için de bir proje geliştirmeye başlama aşamasındayız. Hani Hı -hı. özellikle mimarlık öğrencilerine bu konuda hani e, destek olmak isterlerse bekliyoruz. <gülüyor> ee, onun dışında e, Beyoğlu Sinemasının yani işlemecilerle konuştuğumuzda hani her yerde kullanılan bir logosu yok. Hani hmm. bu iç, iç, içeride bir ayrıcı e, kapanın üzerinde bir neonlarla yapılmış be, bir B yolu sineması yazısı var. Onun dışında e, bir tane e, düşük çözünürlükte bir çalışma yapılmış daha önce. Hmm. İşte onu e, alıp daha vektörel bir hale çevirdik ve onun üzerinden bir e, kurumsal kimlik çalışması yapmayı planlıyoruz yakın zamanda. E, bir de e, B yol Twitter hesabı var. Gönüllüler tarafından açılmış. E, Facebook hesabı var yine. E, bunlarla ilgilenecek. Hani bunların e, kullanacağı dil, e, görsel dil üzerine e, çalışacak bir sosyal medya ekibi Hı -hı. O, oluşturmak istiyoruz. Aslında normal vakitte sinemanın işletmecisinin e, yapması gereken Hı -hı. ya da proaktif davranarak inisiyatif alıp doğal olarak kendi yani işletmesi olduğu için yapması gereken pek çok şeyi ee, üstlenmiş gibi görünüyor etkinliğin kendisi. Ben işte burada tam böyle şey düşünüyorum yani nasılıyım biz mimarız ya. yani herkes için mimarlık böyle mekanla uğraşan Hı -hı. bir dernek. Acaba buradaki eylemlerin hepsini bir şekilde mekansallaşsa hani biz artık bunun sosyal medyası kampanyası vesairesiyle uğraşmak yerine oraya gerçekten yaratıcı bir mekansal müdahaleyle. Hı -hı. Bu hikayenin de çünkü yani bu şu anki kampanyanın genel örgüsü de hani tam dediğin gibi bir işletmenin artık evet. hani çağa ayak uydurmalıyım dedikten sonra yapacağı Hı -hı. kalemler gibi. Hı -hı. Ama işte bu sinemanın üst girişine yapılan bir mekan müdahalesi ve onunla ilgili işte hep daha önceden konuştuğumuz işte bunun bir e, etkinliğe dönüşmesi Hı -hı. insanları oraya davet etmek daha mı etkili olur diye Hı -hı. düşünüyorum. O da onun bir ayağı gibi olur Hı -hı. herhalde ki yani ben Sevim'in anlattıklarından benim anladığım... E, Mesele de tek başına sadece belki mekansal bir çekicilik ya da sürpriz yaratılarak da çözülemeyecek bir şey olduğu için bu derinlikte belki yani dallı budaklı bir şey yapmayı gerekli kılıyor. O yüzden de mimarlık disiplinin dışından bu konuyla ilgili olan ya da ilgi duyan pek çok insanın katılımını istiyor aslında bakarsanız. Yani etkinliğin ta kendisi. Bir yandan da bence benim bakış açıma göre normalde bundan kar sağlayacak olan kişiye... E, ...ma bedel böyle gönülden bir de belli bir şeyin devam etmesi için böyle bir yardımda bulunuyor. Bence burada güzel bir çatlak oluşuyor. Şöyle, e, şimdi bun, bütün bunlar yapıldıktan sonra ki yapılma sürecinde de oranın kullanım e, olanakları artacak. Yani orada yapılan atölyeler, işte mekansal müdahaleler, logoya dair olan şeyler vesaire her neyse... E, ve bence artık orada bu işte inisiyatif almış olan gönüllü grupların orayı kullanma hakları da doğabilir bir şekilde bir anlaşma çerçevesinde vesaire. Bu da şöyle bir imkanı bence ortaya çıkartıyor. Özel ya da kamusal herhangi bir kültür yapısının gönüller tarafından inisiyatif alınarak dönüştürülmesiyle belki daha farklı şekillerde işletilen ve yaşatılan yerler haline dönüşme kapısı açılmış oluyor. Bu açıdan da bu çalışmanın kendisi bence işte böyle bir çatlak yaratıyor yani bir umut alanı. Hani durup bekleyip iyi işleyen yerler için vakit geçireceğine vakit geçirmeden bunun için inisiyatif alıyor olmak imkanı var ve bu iyi bir sonuca da götürebilir diye düşünüyorum. İşte kazan kazan ilişkisi kuruyor aslında evet, tam aslında. anlamıyla. Yani derneğin zaten daha önce yap, yani gezi parkı ile ilgili bir sürü Hı -hı. çalışması var ve hani yaptığı şeylerden biri de gezi parkı şenlikleriydi. Hı -hı. Hani orada mekansal müdahaleye hani belki ihtiyacı var gezi parkının ama biz, bizim orada yaptığımız şey orayı daha kullanılır Hı -hı. bir hale getirmeye çalışarak işte etkinlik düzenleyerek bunu böyle sağlamaya çalıştık. Hani bu Beyol sineması için de e, hani o o anlamda mekansal dönüşümün etkinlik Lerle, hani daha belki etkinlikler daha baskın olacak şekilde Hı. gerçekleşmesi de gayet olası bir e, ihtimal. Peki dernekle ilgili bu çalışmalar ve diğer tüm şeyler için adresi tekrarlayalım, yavaş yavaş da toparlayalım. www.erketicin.mimarlik.org <gülüyor> adresinden ve e, Sami Magrison'un biraz önce söylediği. Facebook istersen tekrarlayalım onu da. E, Facebook.com slash /herkes, herkes için mimarlık bu derneğin hesabı. Hı hı. E, herkes için mimarlık e, tıra Beyoğlu Sineması da Beyoğlu Sineması'na e, katılımın açık olduğu herkesin katılabildiği bir grup. E, katkılarınızı her anlamda bekliyor dernek. Acikmimarlik.blogspot.com adresi de programımızın adresi. Her türlü yorumlarınızı bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ederim.